Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, Merhaba. Dünya Mirası Adalar programını dinliyorsunuz şu anda ben Derya Tolgay. Ben Derya Borç'um. Ee, size e, konuğumuzu tanıştırmadan önce e, hangi konuyu işleyeceğimizi söyleyeyim. Çünkü aşağı yukarı bir on, on bir e, konuğumuz olacak ve yetimhaneden öğrenmek serisi diye... ...Galata Okulu'nda İKSV Yan Etkinliği olarak yapılan panelin bir uzantısı olarak biz de bu seriyi böyle devam ettiriyoruz. Ee, galiba Korhan 11. birinci konuğumuzsun tam saymadım ama... ...evet Korhan Gümüş. Hı -hı. Hiç evet. açık radyonun yabancı olmadı. Merhabalar galiba biri. ben bir hoş kere de... Geldin. Hoş bulduk. Programa da galiba bir kere katıldım. katıldım. davet evet, Başka evet. bir... Başlarda. Ee... ilk başlarda evet... Teşekkür ederim bu davetiniz için hı hı. yılın sonunda rast gelmesi e, de yaklaştır. Bugün konuksun programcı değilsin. <gülüyor> e, tamam rahat. <gülüyor> Mikrofonunuz <musunuz>? şu kadar duracak <gülüyor> <efendim>. evet. <gülüyor> e, şimdi şöyle bu m, seriyi devam ettirirken açık radyodan da bu yaptığımız külliyatlı e, konuk, zengin konuk, yayın vesaire bunları bir web e, halinde işte yayın yapalım gibi bir e, öneri de geldi. Bu, bu çok iyi bir şey. Çünkü bizde dünya mirası dediğimiz UNESCO çalışmalarımız için bir taraftan da envantere de çok ihtiyacımız var. Böyle de kendince bir envanter de oluşmaya başlıyor. E, e, ben esasında Koran Gümüş'ü tanıtayım mı e, dinleyicilerimize bile, <gülüyor> bilemedim. Mimardır, Herkes... sivil toplumcudur. Ay, şu an. <gülüyor> <gülüyor> son son son 10 15 yıldır Türkiye'de yapılan bütün uluslararası e, sivil toplum girişimlerinin ya dirijanıdır ya e, fikir babasıdır. Sakın Bu, böyle söylemeyin. Çünkü <gülüyor> başka insanlar haksızlık olur. Çünkü e, aynı e, dünya mirası adalar girişiminde olduğu gibi ee, bu içinde bulunduğumuz sivil toplum kuruluşları, hareketleri Hı. vesaire bildiğimiz hani böyle tek tek, değil, tek kendi öncelikleri değil, tek. olan STK'lar hani bugün çok Hı. moda olan Hı. proje bazındaki şeyler değil oluşturulmuş birliktelikler değil aslında kamusal nitelikli kendi arasında ilişkiler kuran ve daha Hı. çok hani ad, dünya miras adalar gibi bir kolaylaştırıcı evet. e, misyon istenen kamusal Hı. alanı açan ...genişleten, tamam. kavramsallaştıran... ...bu yaklaşımını söylüyorsun... ...yani evet. şey değil, biz şeyleri... Çok insan kanarya, ...Kanaryaları için. koruyacağız anlamında değil... ...ama bu... ...konuşma ve öğrenme serilerimizde... ...açıkçası tam da bu konu... ...kalmıştı... ...ve bunu artık son program... ...olarak yapalım dedik... ...yani sivil inisiyatifin gücü... ...ne kadar... ...neler evet. yapabilir... ...bunu konuşmak... Evet. E, ...çok önemli. Yeni bir seneye... E, ...giriyoruz. E, en de ihtiyaç duyulan şey bu... ...özellikle yerellerde, evet, çok mahallelerde. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu şey çünkü... E, ...gerçekten... E, ...şeye baktığım zaman yetimhanenin... ...hani kendi şu yakın tarihine... ...iade sürecinde bile... gene benzer bir sivil oluşum... <gülüyor> Vardı ve orada işte e, bir takım şeyler yapıldı, etkinlikler yapıldı, tartışmalar yaşandı, kitaplar hazırlandı falan. Yani yetimhanenin aslında şeyini sadece sahiplerinin ya da falanca STK'nın izlediği e, politikalarına katkıda bulunduğu bir e, şey değil, girişim değil aslında. Geniş bir şey alanı yaratan yani seferberlik alanı yaratan birçok kurumun birçok kişinin katkıda bulunmak istediği değil mi? Ben programlarda da bunu izliyorum. Çünkü herkes katkıda bulunmak istiyor. Yani evet. hiç kimse ha bu iş şunların işidir. Onlar ilgilenir demiyor. Herkes ha benim de bu işte. Çok doğru söylüyorsun. Yapabileceğim ben biliyorum diye oluyor. gelen bir konuğumuz olmadı gerçekten. Herkes öğrenmekten şey, Evet, evet bu çok önemli. Şimdi bu şeyde yetimhane işinde e, çok aktif bir rol oynadın. Yani gene de sen oynadın. E, bir onu soracağım. Fakat bu yetimhanenin önemi nedir? Yani kimisi diyor ki işte Akilas Milas mesela diyor ki bu diyor öyle bir yapıdır diyor. Ondan sonra tabii diyor burada birçok bir yaşanmışlıklar var ama diyor işte o da öyle falan diyor. yani Ama diyor bu diyor kültür mirasımızın içindedir diyor. Neden? Şimdi bazı insanlar tabii yapının e, dünyanın en büyük ahşap yapılarından biri olmasını yani Avrupa'nın <gülüyor> en büyük ahşap yapısı olmasını öne çıkarıyorlar ve haklılar. Yani gerçekten bu büyüklükte e, yekpare bir anıtsal yapı yok. Ancak yani bu önemiyle birlikte başka bir şey daha işaret ediyor bizim bilmediğimiz şeyleri söylüyor yetimhane. Yani bugün içinde bulunduğumuz, dünyanın içinde işte onu bir ahşap yapı olarak görebiliriz. Bir kültürel miras olarak, mimari eser olarak değerlendirebiliriz ama yetimhanenin aslında söylediği başka şeyler de var. Mesela bu imparatorluğun modernleşme şeyinde hangi eşiklerden geçtiğini bize gösteriyor. Yani bir tarih kitabı gibi bize bilgi veriyor. Çünkü böyle büyük bir yapının Hristos Tepesi'ne yapılmış olmasının nedeni aslında önemli bir A içinde İstanbul'un aslında bir küresel network içinde yer aldığını gösteriyor demir yolları ağı içinde yer aldığını bu mesela bizim çok anlayabildiğimiz bir şey değil bugün. Anlayamadığımız çok şey var esasında. Evet, yani yetimhane bunu bağırıyor aslında. Bize sürekli hmm. söylüyor. Yani insanlar evet. geliyorlar bu binayı niye buraya yapmışlar falan diye. Fakat bu bir hayal olduğu için yani gerçekleşmeyen diyelim yarım gerçekleşen. Çünkü bitmeyen otel olarak adlandırılıyor bu yüzden. Sonra yetimhaneye dönüşmesini de mesela pek anlayamıyoruz. O da bir hayal. Akilas Mülhas'ın çok güzel söylediği gibi. Hmm. Yani hayal aslında yani hmm. uygulanırken bir dolu krizle karşılaşan hmm. bir hayal. Fakat o hayalde de şey var. Önemli bir şeyin ipuçları var. O da işte Osmanlı millet sisteminin, Osmanlı yurttaşlığı sisteminin aslında sanıldığı gibi yani işte böyle klasik bir imparatorluk yapısı değil modernleşme kurumlarıyla birlikte yeniden üretilen bir politik tasavvur olduğunu bize gösteriyor. Çünkü sadece yetimhaneyi desteklemiyor sultan. Yani birçok eğitim kurumunu destekliyor ve bunların oluşumunda bizzat rol alıyor. O zaman burada bir politik tasarımın yani modernleşme sürecinde e, diğer imparatorluklar ulus devlete dönüşmeye çalışırken hı hı. Avusturya, Macaristan mesela işte diyelim ki ya da böyle federatif yapıları olan ulus devletler daha merkezileşmeye çalışırken e, Osmanlı İmparatorluğu'nun hiç böyle bir kaygısı yok. Tam tersine çok milletli bir sistem hmm. olarak modernleşmeye çalışıyor. Hmm. O yüzden de yetimhane olarak işlevlendiriliyor mesela. Bunu da çok kimse bilmiyor. Yani hmm. bu da işte bir yetimhane, okul vesaire. Hmm. Oysa ki bu bütün ortodoks dünyasının çocuklarını toplayıp burada Rum kimliği altında eğitimden geçtikleri bir dolu kurum var buna benzer tabi onlardan biri tabi ama Hı. Akil Asminas'ın orada çok itirazı vardı yani bu yetimhane olmaması gereken bir e, yerdi yani o kadar zor. küçük çocukların şey. böyle devasa bir binada ısıtması olma. Olmayan yani kasino olarak hayal edilmiş bir yeri çocuklara evet. e, yazlık, yerleştirmek. Yazlık otel yani, yazlık yani. Kışın kullanılacak evet. bir otel değil. Isıtması Siz yok. bunu yaz kış kullanıyorsunuz. Yani bu tabii çok önemli. Yani bir ısıtma tertibatı yok yapının içinde. Evet. Sonradan sobalar kuruluyor ve camlardan dikkat ederseniz şeyler çıkarılmış. Yani soba boruları borular evet. çıkarılmış. Şimdi böyle bir yapının yazın kullanılacak bir yapının kışın çocukların eğitimi için kullanılması bir kere tabii çok büyük bir şey sorun yani. Çok önemli bir sorun var. Ahşap diyorsun. Yani Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı camlarından soba boruları çıkarılmış. İçinde onlarca çocuk ve bir kıvılcıma bakan yangın. Herhalde yani onlarla bir askeri beraber adanın da yok içinde. olması tehlikesi. Evet. evet, fotoğraflardan anladığım kadarıyla orası Çocuk bir... ama bunlar istediğin askeri <gülüyor> eğitimi ver yani. Tabii ki, tabi. yani çok riskli bir şey. Evet. Çok riskli. Evet. Şimdi şeyi de biz böyle hızlı hızlı biliyoruz diye giriyoruz ama belki hiç bilmeyen dinleyicilerimiz de vardır. Yetimhane, Europa Nostra vesaire bunları lütfen bize sürecini birazcık özetler misin? Nasıl başladı? Burada sivil inisiyatif nerede girdi? Nasıl bir yol aldı? Çok küçük bir özet tabii bu. Yani çok detaylı bir konu aslında. Ama bu şeyin yetimhanenin iade sürecinden sonra... ...ne olacağı hakkında herkesin kafasında bir takım sorular var. İade sürecinden de biraz bahsetmek. Yani o nasıl bu şey etti? 2005 yılında Türkiye'nin adaylık süreci, Avrupa Birliği adaylık süreci gerçekleşince... ...tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusunun da yolu açıldı. İmkanı ortaya çıktı. 2007'de zannedersem bu başvuru kabul edildi. Kabul edildikten sonra da 2010'larda işte bu iade kararı ile birlikte gerçekleşti iade. Ve orada da hükümet yapıyı iade ederken... Yani Patrikhanenin de düzel kişiliğin tanımış oldu. Patrikhaneye yapıyı iade etti. Şimdi bu sürecin tabii 60 sene boş kalmış bir yapıdan söz ediyoruz. Hani Hı -hı. şimdi nasıl e, bu yapı alındıktan sonra ne olacak? Yani şimdi bundan Hı -hı. sonra Bu dönemde kimin malıydı ihtimali? Yani şimdi şey e, devlet Milli Emlak el koydu. Kim mi? Tabii Milli Emlak'a geçmiş oluyor. Sonra tekrar e, sahiplerine Hı -hı. iade edilmiş oldu. Ve bu kararla birlikte de aslında birçok yapının da kaderi değişti yani 36 beyannamesinde yer alan birçok işte azınlık vakıf mülkü iade edilmek zorunda kalındı ya da yasada bir değişiklik yapıldı vakıflar yani 64 yasasında. 64 yılında vakıflara geçiyor. Geçmiyor. 64'te kapatılıyor. Tık, e, şeye e, mille geçmesi epey sonra yani yıllar sonra o böyle bir şey anında her şeyi birden yapmıyorlar. Yavaş Hı. yavaş adım adım yapılıyor gerçekleşiyor. Şimdi bu iade sürecinden sonra e, tabii ki <gülüyor> hani patrikhanede bir arayış içinde tabii ne yapacak e, bu yapıyor. E, tabii buradaki şeyin e, başvuru sürecinin yani bu... E, tehdit altındaki yedi miras listesine Seçilmesinin çok enteresan bir hikayesi var Çünkü bunu e, Tek bir kuruluş gerçekleştirmedi Aslında Birçok taraf olabilecek birçok kurumla ilişki kuruldu Ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum evet, Yani hem İstanbul'dan göç etmiş Rumlarla mülakatlar yapıldı Konuşmalar yapıldı Oradan bir takım hatta gençler geldi Kendileri bir takım Çalışmalar yaptılar Burada şey yapıldı, kamuoyu uyarlığı yaratıldı. Hmm. Europa Nostra Yerel Teşkilatı da en son yani oradan da başvuru şeye iletildi. Europa Nostra merkeze. Bu 2007, 2017 yılında gerçekleşti. 2015'te başladı aslında çalışma. Evet. 2015'te ilk şeyler, relevaler çıkarılmaya başlandı, dosya toplanmaya başlandı. İkna edilmeye çalışıldı hmm. taraflar. 2017'de çünkü gecikildi 2015 başvurusu e, harekete geçildiğinde hmm. e, hızla tamamlandı. Ama 2017'ye gayet rahat bir şekilde rahat rahat yani hiçbir hmm. e, risk olmadan başvuru yapıldı. 2017 yılında 85 tane aday arasından ilk 7... ...arasına da 2018'de seçildi... ...bu Hı. çok e, önemli bir gösterge... ...çünkü diğer başvurular da önemli... ...yani 85 Hı. tane başvurun... ...85'i de aslında önemli başvurulardı... ...yetimhanenin kabul edilmesinin... ...tabii önemli bir şeyi nedeni de... E, ...şeyin kılganlığı... ...sadece yapının değil... ...sosyal açıdan da bu kurumun... ...yaşamış olduğu kılganlıklar... ...işte şeyini kaybetmiş olması... ...işlevini... E, ...zaman içinde işte dönüşecek önümüzdeki yaratacağı fırsatlar da önemli yani bu başvurunun iyi yazılmış olması da çok çok önemli Evet, baş... O süreçlerin bir kısmına azıcık ben de e, şahit olmuştum. Yani senin çaban, yani o sivil inisiyatifin... Buluşturmamız işte, gücü... değil mi? Birincide evet. Birlikte evet. yani. Yani yok daha evet. çok sen hani ben evet. çok az bir kısmında şahit oldum sadece. Yani orada bazı insanların gönülsüzlüğünü dahi e, görmüştüm. Yani böyle ite ite ite ite. Ve yani o ne kadar önemli bir şey, bir şeylere eşik atlatabiliyor. Bu sivilin gücünü... ...o anlamda ben çok önem, önemsiyorum... ...bu buralara gelmesinin altında... ...Europa Nostra'nın bunu daha doğrusu... ...sunması öncesinde senin dediğine o iki senenin... ...çok değerli bir çalışması var. Şimdi bu projenin başvuru aşamasıyla... ...yani proje demeyelim buna... ...bu çalışmanın başvuru aşamasıyla... ...projenin, proje yönetiminin... ...bence bir benzerliği olmalı... ...çünkü... Çalışırken de sorumluluklar belirli, belirlenirken de gene yata ilişkileri güçlendirilmiş bir ilişki topluluğuyla yürütülmeli. Yoksa tek tek bir kuruluşun falanca'nın e, işi olarak bakılırsa hem politik alan genişleyemez hem anlaşılmaz mesele. Kısır çekişmelere kurban gidebilir. Dolayısıyla bu ilk başlangıçta yaratılan pırıltılı Durum sonra da sergi çalışması falan da evet. işte bu konferanslar dizisiyle falan sürekli kamuoyunun gündeminde taşınmış olması büyük bir başarı olarak görülüyor. Cuma günü işte bir görüşme vardı ustası bir görüşme avrupa Nostra ile burada da yani bu şeyin çok başarılı olduğunu söylüyorlar oradan diyorlar ki yani siz hani adadaki bir şeyi çok güzel bir şekilde uluslararası gündeme taşıdınız. Hı hı. Bütün haber ajanslarına taşındı. Avrupa Birliği Başkanı'nın ...yani ziyareti... ...büyükelgasyon... Evet. ...büyükelgasyon... ...ziyareti... Evet. ...iki gün orada bu şekilde kalışı... ...bizimle evet. üç saat toplantı Tabii. yapması... ...bunlar evet. şey değil... ...yabana atılacak şeyler değil... Evet. ...yani çok yol alındı... ...ama bundan sonrası da çok önemli Korhan... ...yani bundan sonra işte... ...nereye taşınacak... ...Avrupa Büyükelçisi'nin... ...çünkü bir... ...sözü vardı orada ben... ...yardım edebileceğim kadar neler yapabiliriz... ...bakacağız ama... ...ama hadi sizi bir görelim... yani <gülüyor> <gülüyor> evet, siz tabii. bir şey bir yapın... <gülüyor> ...demeye getirdi orada... ...şimdi ne yapılacak... <gülüyor> ...şimdi tabi buradaki şeyin tarif edilmesi... ...herkes diyor ki yani bina onarılır... ...ondan sonra da düşünülür ne yapılacağı falan... ...bizim Türkiye'deki klasik restorasyon anlayışı... Böyledir. ...binaları tamir ederler... ...sonra biz bunu ne yapacağız falan evet. derler evet. ya... ...şimdi buradaki sürecin aslında... ...karşılıklı bir ilişkisi var... Yani buna müdahale etme biçimiyle, bu projeyi yönetme biçimiyle aslında yeni de gelecekteki kurumsal yapılanmanın ilişkisi. Çünkü böyle bir mekan, şimdi bu kurumsal hafızası içinde çok ciddi bir politik gerilmenin düğüm noktası aslında. Yani bu durup dururken boşaltılmıyor. Yani bir şey var burada, yani bir... ...hafızasında bir gerilimli... E, sok savaş döneminin... ...şeyleri var, koşulları var... ...şimdi onun ötesine geçmek gerekiyor... ...nasıl yetimhane ilk yapıldığında... ...insanlar ya bu binayı ne yapıyorlar... ...niye yapıyorlar burada hiç anlayamamışlar... ...bugün baktığımızda gene anlayamıyoruz... Bence bu gelecekte olacak şeyler de bugünden hayal edebileceğimiz şeyler değil. Yani bugün aklımızın hayalimizin alacağı şeyler değil. Bildiğimiz klasik restorasyon problematik evet. bu binayı çözmek hatta çatısını bile onarmak belki yani sonra, onun da şaş kolay değil. şaşırtıcı bir şeyi e, sahip olması gerekiyor belki. O, o restorasyonun bile şaşırtıcı Çünkü olması gerekiyor. Çünkü mesela çatıyı gerekiyor. örterken bile bir proje Bilgi ihtiyaç şey, var. Evet. Şimdi Hı -hı. Şu konuda hep herkes bütün taraflar herhalde anlaşmış durumda. Yapının bu son halinden daha kötü bir hale gelmemesi için bir kez ...öyle bir şey yapalım ki acil bir müdahale... ...bu böyle uzun vadeli çalışmaları... ...restorasyon projeleri, mimari çalışmalar... ...altyapı projeleri falan... ...bunları hiç gerektirmeden hemen şu anda yapabileceğimiz... ...neyse onu yapalım... ...yani binanın bu şeyini zarar görmesini engelleyecek bir adım atalım... ...bu aslında hani her sene çatı onarılır ya... ...onun gibi basit bir iş olsun... ...fakat o işin bile örgütlenmesi... ...ciddi bir şey içeriyor... ...yani B bir kere... ...maliyet var bir kere... ...maliyeti ama şimdi mesela bütçe konusu değil evet. mi... ...hani evet. para yok deniyor... ...ama para toplayacak bir kurum da yok ortada... Evet. ...yani... ...herce para toplayacak bir proje yok... ...ha yani, proje yok... Kurum, kurum ...ya yani, proje yapacak... E, ...proje için başvuracak şuraya buraya... ...çünkü niye... Çünkü projenin esaslarını oluşturabilmek için, yani o müdahalenin acaba geçici mi olacak yoksa o çatıya yapılan müdahale daha sonraki bir çorap söküğü gibi yapının korunmasına yol açacak yaratıcı işlemlerin bir başlatıcısı, bir tetikleyicisi Hı. mi olacak? Çünkü bu bir şey sökme tekniği gerektiriyor. Yani bildiğimiz temsili kurumların içinde bürokratik işleşler vardır ve bir ürün geliştirilirken bir yaratıcı süreç harekete geçirilirken genellikle bürokratik mekanizmalar içinde gerçekleşir Hı. bu. Belediyelerde böyledir. Eskiden şirketlerde de öyleydi. Sonra bu Yaratıcı süreçlerin misyon odaklı yapılar aracılığıyla ama hesap verebilir bir şekilde yani başına buyruk bir şekilde kendi kendine yönetsin manasında değil. Ama çok işlevli çok yönlü bir proje yönetim modeline geçmesi gerekiyor böyle bir şeyin e, yeniden yapılandırılabilmesi için işte bu çatısının örtüsünden başlayabilir. Çünkü bunu delege etmeden çatıyı örtemiyorsunuz. Bütçe toplayamıyorsunuz. Yani bir profesyonellik gerektiriyor. Acaba binanın içindeki taşıyıcılardan mı yararlanılacak? Onlara paralel yeni taşıyıcılar mı oluşturulacak? Tamamen binadan bağımsız dıştan bir çatımı yapılacak? Şimdi bütün bunlar için gene mimarinin şeyine ihtiyaç var. Mimari düşünce şeyine mühendislik çalışmasına ihtiyaç var. Bunların yapılması için de profesyonel misyon odaklı kendi inisiyatif geliştirebilen yolu aydınlatan ve tarafların o aydınlatılmış yolda karar verebildikleri, ha tamam biz bunu kabul ediyoruz dedikleri bir sürecin. İşte burada bir... gene tabii bir sivil toplum öncülüğüne ihtiyaç var sivil Hı. toplumdan kastım demin senden konuşurken e, öyle bir farklı anlam yüklediğimiz şey ben sivil toplum STK'ları kastetmiyorum bir bütün olarak sivil toplumu kastediyorum STK'lar işte dernekleşmiş falan halbuki işte bütün şirketler falan, bildiğimiz gibi yani bütün devlet ve politikanın dışında kalan kurumların hepsini kastediyorum sizin girişiminiz de orada öyle yani bir STK olarak değil mesela değil mi bir, bir, bir sivil girişimciler olarak diyelim Peki sonra ama <gülüyor> dünya mirası Adalar evet. girişimine e, Evet o bir taraf oldu. Etti. Ama Dünya, Dünya Miras Adaları Adalar önemli bir taraf oldu ve çok önemli işler yaptı. Ama Dünya evet. Dünya Miras Adaları da e, bir şey değil, STK değil. değil bir, evet. Dünya evet. Miras Adaları da Yani ne, dernek, bir, ne Ha tabii, Dünya Miras Adaları da sivil toplumun bir şeysi. Şimdi bu sivil toplum bizde teriyip böyle bir, bir şey ne olduğu için söylüyorum. Şimdi burada gene e, bir sivil öncülüğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani tarafları bir araya getirmesi. Çünkü e, buradaki tarafların bir kısmı arasında da her şeye rağmen hasmani ilişkiler var. Yani onun için burada bir e, uzlaştırıcı, de bir hedefe yönlendirici bir şey gerekiyor. Başka bir cim, noktaya taşımak evet, gerekiyor evet, süreci. Evet, evet. Çünkü bildiğimiz karşıtlıklar zemini üzerinden evet, politika şekilleniyor. Canım. Bu iş ise Herkese kaybettiriyor yani herkesin kazanabileceği bir model var şimdi Abdülhamit zamanında ikinci Abdülhamit zamanında oluşan bu eğitim seferberliği neden milletlerin kimliklerinin inşası için gerekli yani kimlik fabrikaları okullar aslında ve bunları bu kurumlar sayesinde seçkinleri aracılığıyla onları demetleyen bütünleşik bir e, Osmanlı milleti. Şeyini yaratan Osmanlı yurttaşlığı fikrini yaratan milletlerle birlikte bir politik tasarım bu. Bu tasarımın iyi tarafı şu farklılıkları yan yana getirmesi. Hı hı. Kötü tarafı şu eşitsizlikleri görünmez kılması. Yani bu hı hı. her milletin kendi içinde ciddi çeşitsizlikler var. Hani Rum dediğinde e, filantrop böyle büyük zenginler de var, fakirleri de var. Dolayısıyla bu şeyin yani demokratik bir şeyin olma, olmaması aslında eksiklik ve belki de o yüzden de başarılı olamıyor. Hmm. Şimdi bundan ders çıkararak, dolayısıyla bu temsili kurumların, çünkü o Victorian kurumlar hala yaşamlarını sürdürüyor. Bu kurumların enerjisini tüketmeden, geçmişle ilgili şeylerini hafızalarını silmeden... Ama bunları nasıl çatışmacı olmayan bir şekilde bir arada yaşama deneyimine dönüştürülebilir ve bu e, aslında şimdi şey aranırken hani yetimhane için ne olacak deniyor aslında bu sürecin kendisi. Dünyaya şey, örnek olabilecek bir şey olabilir. Çok büyük bir gelişme olabilir. Hı hı. Kimse belki bunun farkında değil. Evet, Korhan, yetimhane ne olacak? Toplantıda ne <gülüyor> konuştunuz? Anlat bakalım. <gülüyor> Gerçekten. Ee, yani toplantıyı biraz açar mısın? Patrikhanenin yetkilileri var mıydı? O tabii bir çalışma toplantısı. Yani rutin yapılan toplantılardan biriydi. Rutin yapılan toplantılarda ortaya çıkan şey işte bu projeler Kimler yani bu toplantının paylaşları? Genellikle işte yani yapının sahipleri, tamam. Europa Nostra yöneticileri ha, ve uluslararası tabii, tabii ki Europa Katılımcılar tamam. var. Bu tabi şey bir toplantı, bir toplantı değil. Toplantı ee, ama bu tabii. şey yani bu her sürekli yapılan, belki her hmm. hafta yapılması gereken şeylerden evet. biri. Avrupa Nostalar'ın şöyle bir sorumluluğu var. Heyet biliyorsunuz Ekim'de gelecekti ve e, bir raporlama yapılacak. Ne oldu sen? Sanırım başkanın rahatsızlığı birazcık. Başkan tabi rahatsızlık da oldu hem de e, şeyin sürecin tabi şeyinde diğer konulardan daha, sortu, daha karmaşık. Evet. Daha komplike bir şey var. Şimdi burada Avrupalılar mesela hep böyle şeylerle alışkınlar. Yani bir kültürel miras yapı vardır, başvurulur. Ondan sonra da bir yerden bir fon bulunur, yapılır. Evet. Burası çok daha kompleks. Yani hı. bu problemin çözü. O yüzden de belki daha dikkat çekici. Hı hı. Yani şimdi birçok sorun aslında başarı için daha büyük fırsatlar sunar. Mesela normal bir restorasyon işi... Dünyada pek fazla ilgi çekmez ama bir yetimhanedeki gerçekleştirilecek son derece yaratıcı bir restorasyon çalışması ve yeniden işlevlendirme hani Berlin'deki Yahudi müzesinden çok daha fazla ilgi çekebilir ve adanın tarihini değiştirebilir. Evet. Yani adanın şeyindeki ya bugüne bugün olan piyasacı dönüşüm işte bu restoranlar işte turizm falan bunun tamamen şeyinin dışında evet. adanın elinde öyle bir. Değer var ki aslında hani Venedik'in falan hani böyle hiçbir zaman şey yap yapıp da uğraşıp da ...yapmaya, gerçekleştirmeye çalıştığı evet. şeyi... E, ...burada kendi şeyiyle... ...yani bir demokratikleşme fırsatı yaratabilir... ...dünya için bir evet. örnek... E, ...bir hafıza çalışması Daha olabilir. Daha konuşulacak çok şey var ama programın sonuna geliyoruz. <gülüyor> evet, çok hızlı Yarım dakika <gülüyor> son e, şeyle... ...hani son olarak e, hangi aşamada e, sence? Şimdi bu şeyin farkındalık sürecinde... var. Evet, şu anda e, proje yönetimi için... Aslında taraflar yani bir şey oluşturuyorlar şu anda. Ve bu bence çok önemli. Çünkü Öropa-Navustra'nın uluslararası şeyi, gözetimi e, tarafları sürekli e, kendi sorumluluklarını yerine getirmeye zorluyor. Ben bu köprünün kurulmuş olmasını büyük bir başarı olarak görüyorum. Tamam, tamam. Efendim çok teşekkür ediyoruz Korhan Gümüş'e. Evet ee, çok sağ olun. Hem Metropolitika e, programcısıydı. ...hem de gerçek bir aktivist tanıdığımız... ...Dünya Mirasadalar... ...gürbümüzden... <gülüyor> <Seni, gülüyor> ...yemekler senden çıkışta... <gülüyor> <gülüyor> e, ...Efendim... E, ...bize Dünya Mirasadalar... ...Facebook sayfamızdan, Twitter ve Instagram'dan... ...ulaşabilirsiniz... E, ...tüm görsellere ve podcastleri de ...oradan e, dinleyebilirsiniz... ...Teknik Masada e, sevgili Selahattin'e... ...çok teşekkür ediyoruz sivil inisiyatifin bugün e, gücünün ne olup ne olamayacağını mı konuştuk Alp? Kısme. Sen bir özet yapmadan. Kısme. Yani şimdiye kadar oynadığı olumlu Peki. rolü konuştuk. Peki. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinleyenler için. E, haftaya buluşmak üzere. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. <gülüyor>